Agop Baronya'nın izinde İstanbul ve Ermeniler. Hazırlayıp sunanlar: Paylin ve Yedvar Tomasyan. Merhaba. Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Açık Radyo'nun açık Dergi programı içinde bu dönem yaz döneminde İstanbul şehrinde bir kültür gezisine çıkalım istedik. Kendimize rehber olarak ünlü Ermeni mizah yazarı Hagop Baronyan'ı seçtik. Baronyan'ın Budutmu Bosotagirumeç İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti adlı kitabıyla birlikte sizlerle beraber semt semt mahalle mahalle geziyorduk. Böylece tarihin içinden şehrin Ermeni yüzünü hatırlamayı, yaşamayı istedik. Bu bağlamda birkaç haftadır Samatya, Narlı Kapı, Altı Mermer, Kum Kapı'yı haki geziyorduk. İstanbul'da hiç olmadık. Sivil bir itiraz, eylem, itaatsizlik, hak arama mücadelelerinin içinde bulduk kendimizi. Beklenmedik bir anda Gezi Parkı'nda bulduk kendimizi. İlk günleri Ana akım medya olan biteni görmemezlikten gelirken açık radyo, açık dergi ilk günün ilk saatlerinden itibaren yayın akışını değiştirerek Taksim Gezi Parkı Topçu Kışlası Projesi ile ilgili haber akışını sağlamaya çalıştı. Taksim Gezi Parkı'ndan ağaçların sökülmesinin başlamasıyla çevreciler semtin sakinleri, mahalleliler parkta nöbet tutmaya başladılar. Ve 27 Mayıs'ı 28 Mayıs'a bağlayan gece parka giren dozerleri engellemek için eylem başlattılar. Orada sabahlamaya, nöbet tutmaya karar verdiler. Ve polis Taksim Dayanışması Birleşenlerine sert müdahale etti. Biber gazı, tazikli su kullandı, çadırları yaktı, yıkım başladı. Ve akabinde Gergin, gerginlik aldı yürüdü. <gülüyor> 15 günden fazladır gündem Taksim Gezi Parkı Topçuk Kışlası etrafında dönmekte. Bu konuda açık radyo haber vermekte, öncülük etmekte, örnek olmakta. Öyle ki bize ayrılan bu zaman dilimi içinde biz de karınca kararınca gündemle ilintili bir yolculuğa çıkalım istedik. Ve Baronya'nın Budut Mubosu meç, İstanbul Mahallelerinde Bir Gezinti adlı kitabını bugün için masamızın bir kenarına bıraktık. Taksim Gezi Parkı, Harbiye doğru daha önceleri Ermeni mezarlığı olduğunu söyleyerek, Hagop Baronya'nın dışında başka kaynak ve kaynaklardan kaybolan, yok olan İstanbul'un Ermeni çehresine, varlığına ışık tutalım istedik. Eğer Ağızlarda pelesenk olan ecdat kelimesiyle söze başlarsak işin ucu nereye gider dersiniz. Bu durumda Ermeni milletinin ecdadının kemikleri hala bastığımız o toprağın altında yatıyor. 1560 yılında orası Ermeni Pangaltı Surpagop mezarlığıydı. Cumhuriyet döneminde hille ile tehdit ile yani zorla İstanbul Ermeni toplumunun elinden İstanbul Belediyesi bu araziyi almış, el koymuştur. Bu konu ile ilgili son senelerde yayınlanan kaynaklara bakacak olursak, yayın tarihi sırasıyla şöyle sıraya sıralayabiliriz. 2002'de Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan Kevork Pambukçıyan'ın İstanbul Yazıları adlı kitabı, 2003'te yine Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan Kevok Parmukçıya'nın Zamanlar, Mekanlar, İnsanlar adlı kitabı, Toplumsal Tarih Aylık Dergisi'nin 2009 Temmuz sayısında Armavini Miroğlu'nun kaleme aldığı Pangaltı Ermeni Mezarlığı başlıklı makalesi, Ağustos ve Biyanet'te Ağustos 2011'de yayınlanan Tamarnalcı Nalcı, Emrecan Dağlıoğlu'nun Bir Gasp Hikayesi başlıklı araştırma yazısı, Gökhan Tan'ın Radikal 2'de 2011 Haziranında Elmini Mezarları Üstünde başlıklı yazısı ve nihayet 2012 yılında geçen sene de Frankfurter Vakfı'nın yayınladığı 2010-12 beyannamesi İstanbul Ermeni Vakıfları'nın El Konan Mülkleri adlı kitaplarını sıralayabiliriz. Şimdi bu kaynaklardan yararlanarak sizlerle beraber Gezi Parkı'ndan Dozer'in ağaçları söküp atmaya başladığı noktadan harbiye doğru yürümeye başlayabiliriz. Perasemtine semtine Ermenilerin, Ermenilerin yerleşmesi 16. yüzyılda başlamıştır. Galata Ermenileri cenazelerini semte bulunan Surp Sarkis ve Surp Krikor Lusavoriç kiliselerinin çevresinde ya da sur içindeki açık arazide defnetmişlerdir. İstanbul'da 1560'da çıkan büyük veba salgınının yayılmaması için şehir sınırları içinde defin yapılması yasaklanır. Ermenilere de ölülerini defnetmeleri için bugünkü Sürpagop Ermeni Katolik Hastanesi'nin karşısında bulunan arazi tahsis edilir. Bu arazi Kanuni Sultan Süleyman'ın aşçısı Vanlı Manuk Karaseferyan sayesinde Ermeni toplumunun mülkü haline gelmiştir. Anlatıya göre Sultan Süleyman'ın Buda'yı işgal etmesi üzerine Almanlar onu zehirlemeyi planlar ve bu işi Manukyan'dan isterler. Manuk bunu reddeder ve sultana durumu anlatır. Sultan komployu açığa çıkardığı için onu ödüllendirmek isteyince Manuk İstanbul Ermenilerine bir mezarlık tahsis edilmesini talep eder. Sultan da Pangaltı semtinde bulunan araziyi Ermeni toplumuna hediye eder. Hoca Köylü Mikhail adlı birine ait 1551 tarihli mezar taşında yer alan bilgilerde mezarlığın ya 1551'de ya da biraz öncesinde açıldığına işaret etmektedir. Tuğlacı'nın aktardığına göre Patrikliğin arşivinde mezarlığa ait Haziran Temmuz 1781 tarihli tapunun bir örneği bulunmaktadır. 1853-1858 yılları arasında çevresi duvarla çevrilen ve onarımından geçirilen mezarlığın kapısına 1856'da Dr. Stepan Paşa Aslanyan'ın yazdığı Ermenice bir kitabı asılır. Bu kitabe şu an Galata'daki Sürp Krikorlu Savoriç Kilisesi'nin avlusundadır. 1865'te İstanbul'da çıkan kolera salgınının yayılmasını engellemek amacıyla Yerleşim merkezlerini yakın mezarlıklara cenaze defnedilmesi yasaklanır. 23 Temmuz 1865 tarihinde de Pangaltı Surpagop Ermeni Mezarlığı'nda cenaze defin işleri son bulur. Ermeniler bu tarihten sonra cenazelerini Şişli Ermeni Mezarlığı'na defnetmeye başlarlar. 1872'de belediye araziyi hemen yanındaki Harbiye Kışlası'na tahsis etmek için Mezarlığa el koymak isteyince Ermeni toplumu araziyi kurtarmak için çeşitli girişimlerde bulunur. 22 Aralık 1872'de Trakya bölgesindeki Ermenilerin dini lideri Tatyos Episkopos başkanlığındaki ruhaniler Sultan Abdülaziz'e başvurarak söz konusu mezarlığın padişah fermanı ile Ermeni toplumuna tahsis edildiğini bildirirler. Bunun üzerine... Abdülaziz yeni bir fermanla mezarlığın Ermeni toplumuna ait olduğunu tasdik eder. 1874 yılında Türkiye Ermenileri Patriği Nerses Varjabetyan, erken yaşta ölen hayırsever Püzant Karagözyan'ın vasiyetini gerçekleştirmek için merhumun kardeşlerinin kararı ile Pangaltı Ermeni mezarlığının arsası içinde bir Ermeni ticaret okulu kurulması için gerekli padişahlık iznini elde eder. Ama o yıllarda meydana gelen ekonomik buhran nedeniyle tahvillerin değer kaybetmesi ve bazı başka nedenlerden bu vasiyet gerçekleşmez. Karagözyan Yetimhanesi daha sonra 1912'de Dikran Efendi Karagözyan'ın Vasiyeti gereği Şişli'de kurulur. 1909'da belediye bu kez Pangalta Caddesi'ni genişletmek amacıyla mezarlığın yolun üst kısmında yer alan kısmını istimlak etmek ister ve Ermeni toplumu buna itiraz eder. Belediye ile Ermeniler arasında yaşanan anlaşmazlık, hükümetin oraya müdahale etmesi, ve belediyeye verilecek kısmın değerinin cemaate ödenmesine karar verilmesiyle çözülür. Ancak 11 Şubat 1909'da İstanbul Belediye Meclisi verilecek toprağın değeri yerine sadece duvar yapımı, kemiklerin ve mezar taşlarının taşınması gibi masrafları karşılamak üzere 15 bin altının bedel olarak cemaate ödenmesi yönünde bir karar alır. Karara gerekçe olarak Mezarlığın kamuya ait olduğu, kamusal araziye tapuyla sahip olmanın imkansız olduğu belirtilir. Cumhuriyetin kurulması ile birlikte hükümetin mezarlıklara dair politikası da değişir. İstanbul Belediyesi 1926'da Beyoğlu'ndaki mezarlıklara defin işlemlerini yasaklar. Daha sonra çıkarılan mezarlıklar kanunuyla bütün mezarlıkların denetimi cemaatlerden alınıp belediyeye verilir. 1926'daki yasaklama kararının ardından Pangaltı Ermeni mezarlığını başka bir yere nakletmeye çalışan belediye, 1931'de tapu idaresine başvurarak söz konusu mezarlığın arsasının Sultan Bayezid Veli Vakfı'na ait olduğunu ve metruk durumda bulunduğunu iddia ederek 1580 sayılı mezarlıklar kanununun 167. maddesi gereğince bütün metruk mezarlıklar gibi kendisine devredilmesini talep eder. Bunun üzerine Tapu Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Üçhoran Ermeni Kilisesi'nden mezarlığın tapu senedini ister. Cemaat Cismani Meclisi mezarlıkla ilgili belgeleri düzenleyip Kevork Torkomya, ve Maksud Narlıyan'ı temsilci olarak Tapu Genel Müdürlüğü'ne gönderir. Torkomyan ve Narlıyan, mezarlığın Ermeni toplumunun mülkü olduğu ve metruk olmadığını belgelerle ortaya koyarlar. Mezarlığa defin işleminin yapılmasının salgınlar dolayısıyla yasaklandığını, yasaktan sonraki birçok belgeden bu mezarlığın cemaatin mülkü olduğunun anlaşıldığını ve bu nedenle Söz konusu mezarlıklar kanunun kapsamına girmediğini söylerler. Belgelere rağmen Tapu Genel Müdürlüğü <gülüyor> mezarlığın belediyeye tahsis edilmesini onaylar. Onayın ardından İstanbul Belediyesi mezarlığa el koyar ve mezarlığın akarları olan dükkan ve garajların gelirine haciz koyar. Bunun üzerine Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Naroyan, ve Kevork Torkomyan patriklik adına belediye aleyhinde dava açarlar. İstanbul 4. Hukuk Mahkemesi'nde belediye avukatlarının itirazları üzerine patrikliğin varlığı ve patriğin cemaati temsil edip etmeyeceği konusunda tartışma çıkar. Bakanlar Kurulu'nun 19 Temmuz 1915 tarihli ve 729 sayılı kararnamesiyle Ermeni Patrikliğinin Yeruşalime sürgün edildiği ve Patrikhanenin de oraya nakledildiğini, bugün İstanbul'da böyle bir kurumun var olmadığını ve dolayısıyla Patrik Naroyan'ın dava açma hakkına sahip olmadığını ifade ederek itirazda bulunurlar. Ancak mahkeme belediyenin avukatlarının itirazlarını reddeder. Bu kararda hukuki açıdan iki önemli karar alınır. Türkiye'de hukuksal şahsiyetlere mahsus tüm haklara taşınma, satın alma, satma, idare ve kontrol etme sahip bir Ermeni cemaati mevcuttur. Ve mezarlık davasının davacısı Patrik Mesrop Naroyan bu cemaatin hak sahibi önderidir. İstanbul Belediyesi'nin ardından Beyoğlu'nun en geniş ve en işlek caddesi üzerinde bulunan ve 56 bin metrekare arazi ve 5 bin metrekare binadan oluşan Pangaltı Ermeni Mezarlığı'nı bu değerli durumundan dolayı herkes bir şekilde elde etmek ister. İstanbul Belediyesi'nden başka Ayaspaşa mütevelliliği, de bu arazinin Ayaspaşa Vakfı'na ait olduğu konusunda ısrar eder. Dava devam ederken belediye mezarlığının Sultan Beyaz Bayazıt Veli Vakfı'na ait olduğu konusunda ısrar eder ve patrikhane ile belediye arasındaki bu tartışmayı çözüme ulaştırmak, mülkiyet hakkını belirlemek için eski divanları altüst edip belgeler meydana çıkartmak gerekir. Mahkeme bu vakfın Hudut namesini istemeyi uygun bulur. Aynı zamanda bu konuyu uzmanlara teslim etmeyi kararlaştırarak, Mezarlıklar Müdürü, Kadastro Müdürü, İstanbul Asar Antika Müzeleri Müdürü Aziz Ugan, bir tarihçi Ahmet Refik Altınay ve bir tapu memurundan oluşan bir uzman araştırmacılar heyeti kurar. Bu heyet bilimsel bir şekilde mezarlığın Ermenilere değil Sultan Beyazıt Vakfı'na ait olduğunu ortaya koyar. Bu raporun ardından mahkeme Pangaltı Mezarlığı'nın mezarlık kanununa istinaden metruk mezarlık olduğuna ve belediyeye tersine karar verir. Patrikliğin yaptığı temiz için başvurduğu yargıtay meseleyi derinlemesine araştırmadan 4 Mart ...1933'te şu kararı alır. Madem ki bu arazi kiliseye ait akar değil, patriğin davacı olmaya hakkı yoktur. Düzel kişiler kanuna göre, cemaat liderlerinin dini veya hayri kurumlara ait olan... ...fakat akar olmayan topraklar üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Patrikliğin bu karar üzerine yargıtaya yaptığı tahsiye karar başvurusu da kabul görmez... Bu arada 3 Aralık 1933'te Sultanahmet Adliye binasında çıkan yangında davaya ilişkin dosyalar yanar. Dosyaların birer kopyası tapu dairesinde ve belediyede mevcuttur. Ancak bunlar toparlanana kadar dava ertelenir. Sonuç olarak 1 Mart 1931'de başlayan Pangaltı Mezarlığı davası 26 Kasım 1934'te tamamlanır mahkeme tahsili ek olarak patrikhaneyi mahkeme masraflarını ve belediye vekilinin 150 lira avukatlık masrafını ödemeye mahkum eder ve ihtiyari tedbir kararını kaldırır. Bu kararın ardından Üç Koran Kilisesi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Hovsep Celal bu adaletsizliğe karşı bir dava açar ve Mezarlık arazisi için ihtiyari tedbir konmasını ister. Mahkeme bunu yalnızca üzerinde bina olan bölümler için 10 bin lira kefalet karşılığında kabul eder. Karara göre dava sona erene kadar bu binalar cemaatin mülkü olarak kalacaktır. Fakat belediye davanın sonlanmasını beklemez ve tapularını çıkartıp haritalarını hazırladığı bu arsaları satmayı planlar. Dava sırasında mahkeme mezarlık arazisinin 3 yıl önceki değerinin tespiti için bir komisyon oluşturur. Arazinin diğer değer kaybına karar verilmesi üzerine belediye tazminat ve 3 yıllık kira bedelinin ödenmesini ister. Komisyonun 3 yıllık değer kaybı için belirlediği 124 bin liraya belediye satışın gecikmesinden doğan zararı da ekleyerek toplam 180 bin liralık tazminat talebinde bulunur. Kısa süre sonra mezarlık kapısındaki Ermeni mezarlığı yazısı ve haç kaldırılır. Vakit gazetesinin başyazarı Asımus bu tazminatın ödenmemesi için patrikliğin araya Sabur Sami Bey'i soktuğunu ve karşılığında patriklikliğin elinde kalacak olan 6000 metrekarelik kısmını ona verildiğini söyler. 3 Koram Vakfı araziyi geri almak için tekrar dava açar ama bir sonuç alamaz. Mesele dönemin İçişleri Bakanlığı verdiği emir doğrultusunda İstanbul valisi Muhittin Üstündağ ve Beyoğlu 3 Koram Vakfı yönetim kurulundan Arşak, Adil, Surenyan arasında bir anlaşma metni imzalanmasıyla sonuçlanır. Buna göre 850 bin metrekarelik arazi belediyeye geçer. Patrikhaneye ise 6 bin metrekare arazi ve 3.200 liralık mahkeme masrafı kalır. Böylece 1939'da mezarlık arazisi tamamen istimlak edilerek Ermeni toplumunun elinden alınır. Merkezi, geniş, havadar, o dönem için önü açık olduğundan deniz görür konumuyla daima iştahları kabartan Pangaltı Surpagop Ermeni Mezarlığı birçok resmi belgenin varlığına ve onun mülkiyeti hakkında şüphe bırakmamasına rağmen uzun mücadeleli bir mahkeme döneminden sonra 1939'da bütünüyle istimlak edilir. Suprakorlu savurucu e itaf olan Horvirap Kilisesi de yıkılır. Mezar sahiplerine mezarları nakletmeleri için belirli bir süre tanınır. Bu bağlamda Patrik Mesrop Naroyan Beyoğlu üç koran vakfı yönetim kuruluna Pangaltı Supagop Ermeni mezarlığında gömülü olan merhum Hagop Gatorigos Chukhayetinin ölümü 2 Ağustos 1680. Mezarının Pangaltı Mezarlığından alınarak Galata Sarayıdaki Üç Koran Ermeni Kilisesinin bahçesine nakledilmesi için resmi makamlara gerekli müracaatın yapılması konusunda bir yazı yollar. Mezar Galata Sarayıdaki Üç Koran Ermeni Kilisesinin bahçesine nakledilir. Merhum Hagop Çulhayeti Gatuyusu demir kafeslerle çevrilmiş. Mermer bir mezara konmasıyla oluşturulan Hokevorder mezarı Ermeniler için olduğu gibi bugün bile birçok Türk Müslüman için de kutsal ziyaret yeridir. Böylece arazi ranta açılır ve günümüzdeki hali alır. Burada günümüzde Divan Oteli, Hilton Oteli, TRT İstanbul Radyosu binası yer almaktadır. Belediye tırnak içinde envali metrükelerle aynı sonu paylaşan ve bugün varlığı hakkında çok az kişinin bilgi sahibi olduğu mezarlığın olayların sessiz tanıkları olan sahipsiz mezar taşlarını Gezi Parkı'nın basamaklarının yapımında ve büyük oranda Eminönü Meydanı'nın tamirinde kullanır. Mezarlığa dair en ufak bir iz bırakılmamıştır. Sayın Başbakan ecdadının soğuk taşlardan örülmüş topçu kışlasını yeniden yaratmanın telaşı içinde can acıtmakta ya bizler insancıklar Ermeniler topçu kışlasının yanı başında belki içinde gasp edilen ecdatlarının kemiklerinin hesabını değil adını dahi ağızlarına alamamakta, anamamaktadır. Adalet hangi vicdanlarda saklanıyor acaba? Tamar Nalcı ve Emre Can Dağlıoğlu bir gasp hikayesi başlıklı makalelerini şöyle sonlandırmaktadırlar. Biz de bu programımızı bu paragrafla sonlandıralım istedik. Pangaltı Surpagop Ermeni mezarlığı davası bir yolsuzluk vakası olarak apaçık önümüzde duruyor. Resmi ideolojinin özel mülkiyet, devlet radyosu, askeriye gibi yapı taşlarını tek tek üzerine döşediği mezarlığı geri almak bugün, bugün hukuki açıdan neredeyse imkansız. Ancak bu tür haksızlıklar karşısında sessiz kalarak, gaspların üzerini örterek huzur bulamayacağımız da aşikar. Surpagop örneği. Türkiye'nin gayrimüslimlerin ölülerinin bile rahat bırakılmadığını, mezar taşlarının yeni bir İstanbul'un ve yeni bir Türkiye'nin inşasında kullanıldığını gösteren örneklerden sadece biri, bugün ihtiyacımız olan şeffaflık, yüzleşme ve resmi bir ağızdan çıkacak bir özür, Sürpagop Ermeni mezarlığının sakinlerinin ruhlarının huzur bulmasını sağlar belki de. Belki. Ancak o zaman gerçekten gömebiliriz ölülerimizi. Gelin şimdi hiç değilse Kohar Kasparyan'ın sesinden bir ilahiye kulak vererek huzur bulmaya, sabırlı olmaya çalışalım. Bugün Hagop Baronya'nın izinden, İstanbul ve Ermeniler programımıza bu özel gündemden dolayı ara vermiş olduk. Şimdi Koar Kasparyanın okuduğu Derwegormya ilahisiyle programımızı son buluyor. Sağlıcakla kalınız. 15 gün sonra Açık Radyo'nun Açık Derginin bir başka Hagop Baronya'nın izinden İstanbul ve Ermeniler programında buluşmak üzere. Sevgiyle, hasretle, Sirov, Ugarodov. Hoşça kalın.